Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne lâ yercûne liqâ'enâ. İşte Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar insana gösterdiği hedef budur. Diyor ki insana ey insan sen kendine Allah'ın huzuruna çıkacağını dünyada ne yaparsan hayır veya şer olsun zerre ağırlığı kadar bir miktarı kaybolmaksızın karşılığını göreceğin esasına göre bunu unutmadan kendine çeki düzen ver. Kur'an-ı Kerim'in üzerinde ısrarla durduğu en büyük gerçeklerin başında bu gelir. Allah'ın huzuruna insanın çıkıp dünyada yaptıklarının tamamının hesabını vermesi. Hayır veya şerf zerre ağırlığı kadar olan kısmı dahi kaybolmamak üzere. Her şeyin hesabı verilmek üzere ve karşılığı görülmek üzere amel etmesini istiyor İslam, istiyor Kur'an-ı Kerim ve buna yönlendiriyor. Onun için burada Cenab-ı Allah surenin başından beri anlatılan bu gerçeklerin insanı yönlendirmek istediği hedefe gidenler var Gitmeyenler var. Ayetlerin anlatmak istedikleri gerçek ne veya gösterdiği hedef ne? İşte şu bunca ayetlerin bulunduğu göklerle yerin yaratılmasından kasıt ey insan, senin bu dünya hayatında kendini ahirete göre Allah'ın huzuruna çıkacağın gerçeğine göre hazırlamandır davranışlarını ona göre düzenlemendir. Eğer sen Allah'ın huzuruna çıkacağına ümit ediyorsan kainatı böyle okursun. Veya kainatı doğru okursan ikisi de aynı çapta gerçektir. Kainatı doğru okursan seni Allah'ın huzuruna çıkacağın gerçeğine götürecektir. Fakat bu kainatı doğru görmeyen, doğru okumayan, doğru anlamayan ne olur? Allah'ın huzuruna çıkacağı ümidini taşımaz. İşte Cenab-ı Allah diyor ki اِنَّ la لَا يَرْجُونَ Evet, ahireti unutmanın, hatırlamamanın, ummamanın, insan üzerinde vazgeçilmez bir sonucu vardır. Bu sonuç çok ağırlık veren bir sonuçtur. İnsanın hayatını hantallaştıran, insanın ruhuna ağırlık veren Sıkıntı veren bir sonuçtur. Nasıl bir sonuç? Bakış açısını daraltan, görüş ufkunu oldukça öne yaklaştıran, beliye çeken, insanın hakikati ve eşyayı gerçek şekliyle görmesine imkan tanımayan, insanın elini kolunu bağlayan, az önce bahsettiğimiz tarzda insanı deli gömlekleri giymeye mahkum eden, bir bakış açısı. Küfrün musibeti nedir? Allahü Teala'nın gösterdiği hakikati görmemektir. Bu hakikati aksine örtmektir. Küfür zaten örtmek demek. Kapatmak demek. Gerçeğin üstünü kapatmak demek. Ne olur o zaman? Allah'a kavuşmayı ümit etmeyenler Kaçınılmaz olarak nereye varırlar? وَرَضُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatına razı gelirler. Peki dünya hayatında ne var? Evvela her şeyi sınırlı bir hayat. Her şeyiyle sınırlı. Her şeyiyle sınırlı. Nimeti sınırlı, safası sınırlı, cefası sınırlı. Azabı sınırtma. Dolayısıyla nimetinin devamı yok, arkası gelmeyecek, cefasının mükafatı yok. Bu, bu korkunç bir hüsrandır. Nimetlerin lezzetini alıyorsun devamı gelmeyecek. Böyle bir ümidin de olmaz. Çünkü dünya hayatına razı oldun. Dünya hayatına razı olmak bu. Onunla huzur buluyor. Bu kadarı bana yeter diyor. Ee, Müslüman bu kadar kanaatkar değildir. Müslüman, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor bize? Allah'tan istediğiniz zaman çok isteyin diyor. Çünkü Allah az vermesini bilmez. Allah'tan istediğiniz zaman Firdevs cennetini isteyin diyor. O cennetlerin en yücesidir diyor. girelim. Yok ya öyle demeyin. Hele bir cennete girelim de ne olursa olsun önemli değil. Olur mu? Rahmanın arşına yakın olan yerlerde bulunmak varken, e Cenab-ı Allah seni bütün hatalarınla cennetin herhangi bir yerine bile girince lütuf ve da bulunmayacak mı? En son cennete girecek olan kişiye bile lütuf ve ihsanları sonsuz değil mi? Herhangi bir lütuf onun için az gelir mi? Daha doğrusu çok gelir mi? Hayır. İstiyorken çok isteyin diyor aleyhissalatü vesselam. Fildevsi isteyin diyor. Çünkü o diyor cennetin en güzel yeri, en mutebil yeri, en yüksek yeri cennetin bütün urmakları oradan kaynar. Rahmanın arşı da o cennetin tavanıdır. Ya Rabbi o yüksek cennetin sakinlerinden eylesin inşallah. Öyle öğretti bize Peygamber aleyhissalatü vesselam. Biz de öyle dua ediyoruz. Evet işte dünya hayatında mutluluk içerisinde istediği her şeyi elde eden bir insan düşünün. Bu insan o kadar zavallıdır ki. Niye? Çünkü o mutluluğunun devamına imkan ve ihtimal yok. Bir gün gelip kesileceğini o da biliyor. Ahireti de ümit etmiyor ki ahirete göre hazırlansın. Ama isterse ümit etmesin. Gerçek onun ümit ettiği gibi değildir. Veya etmediği gibi değildir. Ahireti düşünmediği için o dünyadaki nimetlerinin karşılığı da eklenerek hep azapla karşılık görecektir. Büyük bir husra. Hem iyilikleri içinde bulunduğu rahat huzur Refah, imkan, her neyse, hoşuna giden hiçbir şey, dünyada ne kadar hoş istediği şey elde etmişse, hiçbirisi elinde olmayacak, olmayacağı gibi, onlar onun için azaba dönüşecek. Çünkü dünya hayatına razı oldu. Niçin? Çünkü Allah'a kavuşmayı ümit etmiyor. Dünya hayatına razı oldu ve, o ona huzur verdi, sükun verdi. Hakkı görmeyince insan ne kadar aldanıyor? Görüyor musunuz? Korkunç bir aldanış bu. Ahireti görememek, Allah'ın huzuruna çıkacağı gerçeğini anlayamamak, kainatı bazı yönleriyle tanısa bile bu kainatın gerçekte <gülüyor> neyi işaret ettiğinin farkında olmamak kadar büyük bir rüsran yoktur. Onun için günümüz insanı <gülüyor> Geçmiş insanlara göre belki çok bilgili olabilir fakat hakikat bilgisinden son derece mahrumdur. Müslümanlar, müminler, müstesna. Müminler de bu konuda birbirleri arasında elbette farklıdırlar, mütefavittirler. Her birisinin bulunduğu ilmi mertebe ve bu ilmin kendisini hakikate bağlaması mertebesi farklı farklıdır elbette ama... Genel olarak müminler bu yerdeki ve göklerdeki yaratılmışların ayetlerini neye işaret ettiğini fark ederler. Bilirler, anlarlar, kavrarlar. Ama öbürleri her bir mahlukatın, her bir yaratılmışın neye işaret ettiğini görmez. Adam oturursa sana belki günlerce beyni anlatır. Fakat bu beyni bu kadar harikul ade yaratan kim? Sorusunu kendisine sormamıştır. daha Ahzavallah. Ah, o beyin hakkındaki bu bilgin senden davacı olacak. Bu bilgin seni hakikate ulaştırmadığı için, daha doğrusu sen bu bilgiden, Hareketle hakikate varmadığın için, bu iradeni bu doğrultuda kullanmadığın için, bu bilgin sana vebal olacak. Bu bir örnek. O kadar çok kimseler var maalesef. Zaten ayet-i kerime devam ediyor. Bunlar basamak basamak. Bakın Allah'ın huzuruna çıkmayı ümit etmeyince ne olur? Dünya hayatına razı olunur ve dünya hayatıyla yetinilir. Allah huzur bulunur. Başka ve üstelik Allah'ın ayetlerinden de gafil olunur. Bu ayetler neyi anlatıyor? Neyi gösteriyor? O fark edilemez olur. Eee? Bütün bunlar birikince ne olur? Yani Allah'a kavuşmayı ümit etmiyor. Dünya hayatına razı olup onunla huzur buluyor. Allah'ın ayetlerinden gafil oluyorsa bir kimse neticede varacak yer varacağı yer cehennem ateşi olacaktır. Ulaiike <gülüyor> ma'vahu'n Bunların varacakları yer cehennem ateşi olacaktır. Ama niçin Allah onlara haksızlık mı edecek? Asla. Bima kanu yeksibu. Dünyadayken kazandıkları sebebiyle dünyadayken onların kazandıkları kendilerini ateşe ulaştıracaktır. Demek ki doğru inanç insanı dünyada da ahirette de saadete götürürken yanlış inanç veya doğru inancı reddetmek doğru akideyi reddetmek dünyada da ahirette de insanı şekavete, bedbahtlığa çaresizliğe kısır görüşlülüğe dar bir zihne ne yapar? Sokar. O da mahkum eder. İşte bakın sonraki ayet-i kerime iman ile küfür arasındaki mukayeseyi mümin ile kafir arasındaki mukayeseyi karşılaştırmayı yapmak için bize çok güzel bir imkan sunuyor. Bunu hazırlıyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمْلُ yehdihim يَهْد۪يهِمْ رَبُّهُمْ Akif diyor ya iman İman ki ilahi o cevher ne büyüktür. Gerçekten çok büyük iman. İman edip salih amel işleyenleri şüphesiz Rableri imanları sayesinde imanları sebebiyle Hidayete ulaştırır. İmanın kendisi zaten hidayet. Yani o hidayet yolunda devamlı yürümelerine zemin ve imkan hazırlar. Doğru iman doğru hayatı beraberinde getirir. Allah ve kainat hakkında şimdiki dünyamız ve ahiret hakkında Doğru kanaat, hak kanaat, hak bilgi ve imana sahip olmak seni ona göre bir harekete, bir amele iter. Ve bu hidayettir işte. Doğru imanın istikametinde gösterdiği doğrultuda hareket etmek iman sayesinde elde edilen veya gerçekleştirilen bir hidayettir. Nereye hidayet edecek? Bu hidayetin sonu nereye varacak? Öbürlerinin sonu belli. Cehennem ateşi. Kazandıkları sebebiyle... iman edenlerin de o halde kazandıkları sebebiyle... ...Allah'ın kendilerine götüreceği hidayetin farklı olması lazım. Çünkü dünya hayatında bunlar aksi durumdaydılar. Onlar ahirete iman ettiler. Allah'ın huzuruna çıkacaklarına inandılar. Ve bu inançlarına uygun olarak hareket ettiler. Nereye ulaştıracak bu imanları kendilerini tecrimin tehtihimul enhar Allah'a akbar altlarından ırmaklar akacaktır bazı müfessirler bulundukları bahçelerin ağaçları altından bazı müfessirler oturdukları tahtlarının altından ırmaklar akacaktır diye tefsir etmiştir ve bunun daha doğru olma ihtimalini Böylesi insanın zevkine daha çok hitap eder diye gerekçelendirmişlerdir. Altından ırmaklar akacak, tatlı tatlı sular istediğin yerde, istediğin gibi. Fi cennetin ne'im. O maliyar. Ne'im mبالا kipi. Sonsuz nimetler. Hadsiz, hudutsuz nitelendirilmesi kabil değil mümkün değil beşer gücünü aşar sonsuz nimetler cennetleri sonsuz nimetlerin bulunduğu cennetler içerisinde altlarından ırmaklar akacaktır sonu gelen nimetine neileyim diyeceksiniz sabit öyle Cenab-ı Allah bize cenneti tanıttıktan sonra bize nimetleri tanıttıktan sonra o nimetlerin sonsuz olması şevki zaten sende doğuyor. Allahu Teala bizi bu şekilde yaratmış. Bizi bu şekilde halk etmiş. Bizi bu şekilde var etmiş. Fıtratımız bu. Nimetin devam etmesini istiyoruz. Sıkıntımızın da bir an önce bitmesini istiyoruz. Fıtratımızın bu olduğunu hesaba katarsanız, cehennemdekilerin azabının ne kadar müthiş, cennettekilerin nimetinin de ne kadar müstesna, sürur verici, insanı şevklendirici olduğunu tahmin edersiniz. Ayet böyle diyor. ila اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ve cennetin جَنَّةٍ اَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ <gülüyor> Allah Allah. Rabbinizden günahlarınızın bağışlanması için bir mağfirete ve eni eni boyutundan bahsedilmiyor boyundan bahsedilmiyor derinliğinden bahsedilmiyor eni göklerle yer kadar olan bir cennet için birbirinizle yarışa girmiş yarışta düşmanlık olmaz bu gibi yarışlarda rekabet olmaz ama herkes daha öne geçmek için daha doğrusu öne geçmek değil ileriye geçmek için ben geçiyorsam öbürü benden geri kalsın demez bu yarışta kimse çünkü bilir ki Rabbinin nimeti hepsine yeter hepsine en fazlasını verebilecek kadar geniş bağış sahibidir. Lütuf ve ikramı sonsuz olandır. Şimdi, peki bu nimetlere girdiniz. Bu nimetlere sahip olduk. İnanın, sonrası yani 10. ayet-i kerimede anlatılan hal, bu nimetin ne kadar müstesna ve mükemmel olduğunu anlatabilecek Kur'an-ı Kerim'deki çok müstesna bulunluklardan birisidir. Orada diyor ki 10. ayet-i kerimede "Da'avahum fiha. Sübhanakallahum. Ve tahiyetuhum fiha selam. Ve ahiru da'avahum enel hamdulillahi rabbil alamin." Şimdi bu güzel nimetlerle dolu altlarından ırmaklar akan cennetlere giren bir insanın kalbinde ne dolar? Bu nimetleri verene karşı sonsuz minnet duyguları dolar. O minnet duygusu apayrı bir mutluluktur. Apayrı bir zevktir. Apayrı bir meşhedir. Günlük hayatımızda bile bizi birileri herhangi bir davranışıyla veya bir mükafatıyla ödüllendirdiği veya bize bir iyilikte bulunduğu zaman ona karşı içimizde de bir iyilik duygusu, bir minnet duyuyoruz ya, o duygu bizi sıkıyor mu, rahatlatıyor mu? Aksine bizi yüceltiyor. Niçin? Çünkü onun yaptığı iyiliğin kıymetini biliyoruz. Ve bu bize ayrı bir mutluluk veriyor. Ama dünyada bir fark var. Bize iyilik yapanlara eğer biz de gerçekten iyiliğe ehil insanlarsak ilk fırsatta o iyiliğine mukabele etmenin yollarını ararız. Yani başkasının dünyada iyiliği, bizim gibi fanilerin iyiliği bizi ayrı bir külfete sokar. Ama ahirette bu yok. Allah'ın bize yapacağı insanlar dolayısıyla biz ayrıca kendimizi külfete sokmayacağız. Onu zikrederek kendimiz daha da yüceleceğiz. İşte bu ayet-i kerime bunu anlatıyor. Onların orada davaları yani istekleri Cenab-ı Allah'tan bir istekte bulunacaksınız. Canınız bir şey çekti. Ne diyeceksiniz? Sübhaneke Allahümme diyeceksiniz. İsteğiniz Cenab-ı Allah tarafından derhal karşılanacaktır. Onların istekleri ve taleplerini bildirme kipleri, bildirme üslupları şunu ver, bunu ver demeyeceklerdir. Ona gerek yok. Rabbim, seni, Allah'ım seni her türlü eksiklikten tenzih ederim. Yani içimden geçeni bilmemekten sen münezzehtin, içimden geçeni vermemekten de münezzehtsin. Sen her türlü eksiklikten münezzehsin. Derhal isteğimiz inşallah oraya varırız da öyle olur. Amin. Bu ayet i kerimelere mazhar oluruz. Amin. Vallahi çok hoş, çok müstesna şeyler. Amin. Ne güzel Allah'tan bir talepte bulunacaksınız bunu verdirmiyorsunuz. Ya ne diyorsunuz? Rabbim seni her türlü eksiklikten tenzih ederim dari bir hadis-i şerif var. Diyor ki: "İza şagala abdi fenâuhu en mes'alatihi a'taytuhu efzale mâ u'ti's-sâili." Yani kulumun diyor, bana övgülerde bulunması, hamd-ü senada bulunması kendisini bana dua edip bir şeyler istemekten alı koyacak kadar çoğalırsa, benden dilekte bulunanlara verdiklerimin en üstünü ona veririm. Anlaşılıyor değil mi? Ha. İşte ahirette böyle olunacak. Biz Allahü Teala ya hamdü sena ile meşgul olacağız inşaallah. Rabbimden ümidimiz budur. Cennetlikler diyelim. Biz derken iddia oluruz sanki, meşte falan. Hayır, Rabbimizin lütfuyla. Cennetlikler Allahu Teala'yı tesbih etmekle meşgul olacaklar. Ayrıca isteklerini dile getirecek ihtiyacı veya fırsatı bulmalarına gerek kalmadan ne olacak? İstekleri anında gerçekleşecek. İstekleri yenilendikçe tesbihleri yenilenecek. Çünkü Cenab-ı Peygamber'in bir başka hadiste söylediği gibi, söylediği gibi cennette Allah'ı zikretmek dünyada nefes almak gibidir. Nasıl ki nefes almak bizim için tabii Hayatta kalmak için vazgeçilmez ve kolaysa Cennetlikler de tıpkı bizim dünyada nefes alışımız gibi onlara Allah'ı zikretmek ilham edilecek. Yulhemune zikre Allahi teala kema tulhemunen nefes. Aleyhissalatü vesselam. Amin. Siz şu anda diyor nefes alıp verdiğiniz gibi bu nasıl size kolaylaştırılmışsa, tabi bir halse cennette de Allah'ı zikretmek öyle tabi bir hal alacak. Peki birbirleriyle ve meleklerin onlara karşı ve Allah'ın onlara karşı selamı ne olacak? ve tahiyyatuhum fiha selam. Onların oradaki selamlaşmaları veya onlara meleklerin ve Cenab-ı Allah'ın selam vermesi, esenlik dileği selam diye olacak. Selam İslam ile aynı kökten. Dünyada verdiğimiz selamın kendisi aynısı. Yani her türlü kötülükten, her türlü rahatsız edici husustan, her türlü eksiklikten uzak ve azade olmak. Arapçada nekirenin yani belirtisiz isim olmanın bir takım anlamları var. Bu anlamlardan birisi de kapsayıcılık ve genelliktir. Yani selam, esenlik Lafzının bütün müştemilatı, bütün kapsamı cennetlikler için mevzubahis olmak üzere. O da ayrıca bir dua olacaktır onlara. Selam olsun sizlere. İşte İslam böyle bir dindir. Dünyada da selamet, ahirette de selamet. Elhamdülillah. Ve bir de Allah'ın kitabının başlangıcı, onların dualarının sonu olacaktır. Yapacaklar istedikleri gelecek. Geldikten sonra da ne diyecekler? Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve akhiru du'awa hum rabbil alamin. Onların dua ve isteklerinin sonundayse ne olacaktır? Elhamdülillahi rabbil alamin diyecekler. Dünyada da cennette yaşayacağımız gibi yaşayalım. Nasıl? Cenab-ı Allah'ın bir nimetine elimizi uzattığımız zaman Allah'ın adıyla onu kullanalım. Onu, o nimetten istifade edelim. O nimetle işimizi gördükten sonra maksadımız gerçekleştikten sonra Elhamdülillah demeyi unutmayalım. Ve bunları şuurla ve bütün kalbimizle <gülüyor> idrakimizle yapalım. Çünkü Dünyadaki yaşayış, ahiretteki yaşayışın küçültülmüş bir örneğidir. Dünyada da cennetteki gibi yaşayın, cennetteki mükafatınız dünyadaki kat kat fazlası olacaktır. İslam'a göre, İslam'ın emrettiği üzere yaşadığınız zaman, zulmen öldürülseniz bile, nimet içerisindesiniz ama gafiller bunun farkına varmazlar. Çünkü Aleyhisselatü diyor ki şehidin diyor ölümü hissetmesi ancak sizden birinizin bir karıncanın ısırmasını hissettiği kadardır. Aman ya Rabbi. Bu ne büyük bir lütuf. Amin ya Rabbi ve büyük bir lütuf. Peygamber aleyhissalatü vesselam bile unutmayın ki şüphesiz ölümün çok büyük sıkıntıları vardır demiştir. Vefatıyla neticelenen hastalığında. Son peygamber kayıtsız ve şartsız Allah'ın en değerli mahluku. En değerli yarattığı varlık. He? O bile o bile ölümün pek büyük sıkıntıları var diyor. Ve yine aynı Resul şehit için böyle diyor. O halde şunu söylemek istiyorum bu dünya hayatında İslam'ı yaşamaktan dolayı çektiğimiz sıkıntılar bizim için lezzettir. Zevk olmalıdır en azından. Fila olsa bile bunu zevke dönüştürmesini bilmemiz lazım. Niye? Çünkü biz akidemiz için yaşıyoruz. Çünkü biz ahiret için yaşıyoruz. Çünkü biz bu dünyada ne ekersek onu biçeceğimize iman ediyoruz. Hakk üzere yaşarsak Cenab-ı Allah'ın hak mükafatlarına nail olacağımıza iman ediyoruz. Allah'ın Rabbimizin bu kitabında... ...vaad ettiği her şeyin hak olduğuna iman ederek... ...bu kitaba göre yaşamanın yollarını arıyoruz. Bu orada sıkıntılar çekebiliriz. Birçok dünyevi imkandan hatta mahrum dahi kalabiliriz. Fakat bütün bunları biz rahat, gönül rahatlığıyla, kalp huzuruyla... ...seviyoruz, bilerek, isteyerek ve tercih ederek... ...Rabbimizin rızasını arayarak bunları yapıyoruz, bunlara katlanıyoruz... İsteyerek bunları yapıyor Bu bizim tercihimizdir. Bilinçli olarak yaptığımız bir tercihtir. Rabbimizin rızasını ümit ederek yaptığımız bir tercihtir. Bu tercihin zevki ve neşesi, tadı ve lezzeti, inanın dünyayı hiçbir şeyle kıyas edilmez. Çünkü dünyada çektiğin sıkıntıyı, ahirette nasıl göreceğini allah Teala'nın müjdelerinden anlıyorsun. Böyle olmasaydı soramıyor musun size? İbrahim aleyhisselamdan bahsetmeyeceğim. ...efendim... cayır cayır yakılan ateşe atılması. <gülüyor> Peygamber olmadıkları halde cayır cayır yakılan hendekteki ateşlere atılan ashabı uchdudu düşünün. Evet. Ve Semaizatil Buruç suresini hepiniz okumuşsunuz. O büyük insanlara müminlere o müthiş ateşe katlanabilme gücünü, kabiliyetini, tahammülünü o ateşin içerisine atılma cesaretini veren neydi? Ashab-ı Kehfe değil mi? Çağlarının otoritesine, zalim yönetimlerine meydan okuyacak yürekliliğini kazandıran toplumlarından her şeyleriyle onları reddedip Rableriyle, akideleriyle baş başa yaşamayı tercih eden, velev ki bir mağaranın içerisinde bile olsa dinlerini kurtarmak için her türlü fedakarlığı göze alan ki bunlar hepsi soylu çocuklardı çoğu. Aristokrat, zengin, varlıklı, makam ve mevkileri yüksek aile çocuklarıydı. Bunların hepsini ellerin tersiyle itebildiler. Firavun'un hiç merak etmeyin siz Musa'yı yenik düşürseniz ben sizi kendime yakınlaştırılmışlardan edeceğim. Dediğim sihirbazlar Musa'nın ve Firavun'u ve Harun'un Rabbine iman ettik. Haydi sen istediğin hükmü ver. Sihirbazlara dedirten bu sözü neydi? Onların tercihleriydi. Şuurlu ve imanın neticesi olan bir tercih söyletti onlara bu sözü. Firavun'a meydan okudu. Firavun'un dünyalığına ve dünyasına meydan okudular. Neyleriyle? İmanlarıyla, ahiret akideleriyle. Onun için eğer ümmet için dirilmek mukadderse, ki biz mukadder olduğuna iman ediyoruz. Bu ümmet geçmişteki gibi tekrar haşmetiyle, ihtişamıyla yeniden dirilecek ayağa kalkacaktır. Fakat bu ayağa kalkışın dünyayı yerinden oynatan bir kalkış olabilmesi için ümmetin ilk neslin iman ettiği gibi ahirete iman etmesiyle gerçekleşecektir. Başka türlü olmaz. Merhum İmam Malik Ümmetin adeta geleceğini okuyan bir basiretle ne söylemiş? Bu ümmetin başı neyle ıslah olmuş ve düzelmişse sonrası da onunla ıslah olup düzelecektir. Bu tarih çapında bir söz bu. Müthiş bir tespit. Allah'ın sünnetini o kadar güzel okumuş anlamış ki ve o kadar özlü ifade ediyor ki Peki bu ümmet neyle ıslah oldu? İmanıyla ıslah oldu. Ahiret şuuruyla ıslah oldu. Ahirete olan tartışılmaz imanıyla, sarsılmaz imanıyla ıslah oldu. Onun için Kur'an-ı Kerim ahireti çok sık vurgular. Onun üzerinde çok iyi durmamız lazım. Evet, işte bu iman neticesinde dünya hayatına meyletmeyeceksin... Dünyayı da ahiret gibi yaşayacaksın ifade ...o zaman cennette ne olacak? Bir şey isteyeceğin zaman... ...Sülhaneke Allahümme diyeceksin. Allah sana selam diye selam verecek cennette. Melekler... ...selam diye selam verecek. Cennetlikler birbirlerine yine selam diye selam verecek. Ve... ...her bir dualarını ve isteklerini yapıp da gerçekleştikten sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyecekler. Bütün övgüler, güzel övgüler, senalar, hamdler, şükürler alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Bütün alemlerin Rabbi hiçbir mahluk, hiçbir yaratılmış, onun rububiyetinin dışında değildir. Hepsi onun merbubudurlar. O onların Rabbi, onlar da onun kulu yarattıkları terbiyesiyle var olanlardır. Peki, buna karşılık insanoğlu Nasıl bir varlık? Tabiatı nedir? Ve onun tabiatı kendisini ne hallere götürüyor veya düşürüyor? Ahireti ihmal eden, ahireti unutan insanın düşeceği vaziyet nasıl bir vaziyettir? Bundan sonraki ayet-i kerime bunu ifade ediyor. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ Eğer Allah insanlara hayrı çabucak gelmesini istedikleri veya verilmesini istedikleri gibi şerri de çabucak isteği verseydi, serri de çabucak veri verseydi hiç şüphesiz onların ecelleri, vadeleri bitiriliverildi. فَنَذَرُ <gülüyor> الَّذ۪ينَ <gülüyor> لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي تُغْيَانِهِمْ Bizler ise bizim huzurumuza çıkacaklarını ümit etmeyenleri azgınlıkları içerisinde serserice terk eder bırakırız. Dikkat edin. Dikkat edin. Yedinci ayet-i kerime bizim huzurumuza çıkacaklarını ümit etmeyenlerden bahsetmişti. Dolayısıyla ayet-i kerime tekrar böylelerinin vaziyeti ile alakalı olarak konuşuyor. Onların ecelleri kesinlikle sona erdirilirdi, bitirilirdi. Bunun bir örneği Bedir'e çıkmadan önce en Nadır bin El-Haris'in yaptıklarında görülür. Ayet-i Kerime'nin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Ne demişti? Allah'ım demişti. Eğer senin veya Muhammed'in bize bu bildirdikleri Kur'an diye anlattıkları söyledikleri Hakkın kendisi ise semadan bizim üzerimize taş yağdır. Bu yapılacak dua mıdır? Akıllı olan bir insan ne yapar? Der ki Ya Rabbi Muhammed bize aleyhisselatü Vesselam bir şeyler söylüyor. Ben onun hak olup olmadığını kestiremiyorum. Eğer haksa beni ona hidayet eyle değil demesi gerekmez miydi? Bu şekilde söylemesi icap ediyordu. Abi kusura bakma insanını arıyoruz. Hocam bir 15 dakika sonra seni arayacağım desteğim şu anda. Rica ederim. Özür dilerim. Evet. Bu şekilde insanoğlu böyle. Yani burada günümüz hayatından benzeri bir örnek ona yakın bir örnek vermeye çalışalım. Yaşadığımız vakalar. Kur'an çünkü Gerçeğin, hakikatin kitabıdır. Hak ile bağdaşmayan bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Gerçekle örtüşmeyen bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Hayali mahs hayal mahsulüc bir şey yoktur. Onun geçmişe dair anlattıkları da hakikattir. Günümüze dair, hali hazır, vakayla alakalı olarak anlattıkları da haktır. Gelecekle ilgili anlattıkları da hattır. Bazı zayıf imanlılar veya gareskarlar İslam'dan bahsedildiği zaman şöyle derler mesela. E kardeşim bugün bir milyarın üzerinde dünyada Müslüman var. Müslümanların durumu ortalıkta. E eğer İslam hak din olsaydı bu hak dinin müntesibi olan insanlar niye bu vaziyette olacaktı? batıl dinin mensubu olduğunu söylediğiniz Hristiyanlar veya münkir komünistler niye bu vaziyette olacaktı. Diyenlere zannederim rastlamışsınızdır. Ben rastladım. En azından birkaç defa. Ne demek istiyorlar? Yani madem kafir oldukları için onların helak olacaklarını söylüyorsunuz. Haydi helak olsunlar niye helak olmuyorlar? Hakikatten habersiz zavallılar. Hmm. Cenab-ı Allah'ın gönderdiği peygamberlere, geçmiş peygamberlere, böyle diyen kavimlerin nasıl helak edildiklerini unutuveriyorlar. Bu bir. İki, İslam'ın Müslümanların önüne diktiği, onlardan istediği hayat ile, Günümüz Müslümanlarının vakası arasında nasıl bir mesafe olduğunu ve bu mesafenin yüzyıllardan beri nasıl ortaya çıktığını yani kısacası Müslümanların İslam ile olan alakalarının tarihini de bilmiyorlar. Veya görmek istemiyorlar. Üç, Cenab-ı Allah'ın onların üstünlük gördükleri hususlarda bir takım başarıları veya bir takım halleri takdir etmesinde Allah'ın sünnetinin ne olduğunu bilmiyorlar. Kısacası cehalet içinde cehalettedirler. Olayı fark etmiyorlar. İşte, ve bunun neticesinde şunu söylemek istiyorlar. Bak ben de senin dediğin gibi kafirim ama sana göre çok daha üstünüm. Onu söylemeye çalışıyor. Eğer ben kafirsem mesela Allah beni helak etsin. İnanın o manaya geliyor sözleri. Bunu söylüyor. Çok senelerce önceydi. Çok eskiden bir aileden beri tanıdığımız birisiyle karşılaştık. Hasbelkader İstanbul'a gelmiş çok iyi zengin olmuşlar. Bir bayramda bir risinin evinde bulunuyorduk. Konuşurken işte biz, bizim işimiz bu. Dinden, imandan bahsedeceğiz. Biz başka bir şey bilmeyiz ki. Elhamdülillah. Bizim dediğim değil bize de gerçekten. Ne söyledi biliyor musunuz? Ve bu insan güya namaz kılan bir insan. Ya işte bu kafadan dolayı bu hale geldiniz diyor. Yani o ana kadar sükunetle sükuneti bir muhafaza etmeye çalışarak Adam gibi, insan gibi konuşmaya çalıştığım o insana karşı birden celallendim. Dedim sen ne demek istiyorsun? İstanbul'a geldim 5-10 kuruş kazandığını zannederek adam olduğunu mu zannediyorsun lan dedim. Utanmıyor musun dedim. Ne var benim halimde dedim. Şunu rahatlıkla ben söyleyebilirim. Bugüne kadar çocuğuma bilerek bir kuruş haram yedirmedin. Sen aynı şeyi söyleyebilir misin dedim. Onun için böyle konuşmadık. Bu şekilde konuşmaya hakkın yok dedim. Tıpkı Kehf suresindeki iki bahçe sahibinin insan durumu gibi. <gülüyor> Tabi vakit uzamadı, uzasaydı onu da anlatacaktım. Ne? Senin elindeki bu mal, bu imkan nedir ki? Kıymeti nedir ki? Allah beş dakikada seni beş paraya muhtaç hale getiremez mi? Ben böyle bir şey istemiyorum. Kimse için istemiyorum. Ağır bir yiyeceği Fakat bunun kıymeti ne? Sen sırtındaki kürkle kendini adam zannedeceksin. O kürk dün yaşamış bir hayvanın bir postuydu. Şimdi bu Ölmüş bir hayvan Olma mı adam olacaksın ya? Adamlık bununla olmaz ki. İnsanlık bununla olmaz ki. İşte iman olmayınca aynen öyle. İman olmayınca değerler de tepe taklak olur. Tepetaklak olur ve hayır istediğini zannederek şerrin çabuk gelmesini ister. Ama Allah'ın rahmetine bakın ki Hayrı ister gibi şerri çabucak isteyen bu insanları hemen cezalandırmıyor. Allah rahmeti pek büyük. Sabrı insanlara müehlät vermesi, yani hilmi halimdir o. Hilmi pek büyük. İnsanların bunca densizliklerine, hatsizliklerine, hadlerini bilme işlerine, zalimliklerine, şaşkınlıklarına rağmen allah Teala yine onlara rızık veriyor, ömür veriyor, mühlet veriyor. Belki aralarından gerçeği anlayan çıkabilir diye. Bunun için. Eğer onların dedikleri gibi hemen yapsaydı, onların ecelleri sona ererdi. Biz diyor, فَنَذَرُوا الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ف۪ي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Onlara mühlet veririz tuğyan edenleri. Bizim huzurumuza çıkacak mıları, çıkmayı ümit etmeyenleri azgınlıklarında, serseri hallerinde terk eder bırakırız. Bakalım nereye kadar gidecekler. Yani cehenneme kadar yolları var diyor. Uyanırlarsa ne ala, uyanmazlarsa kendileri bilirler. Allah'ın mülkünden hiçbir şey eksilmez. Allah'a hiçbir kimse zarar veremezler. Hadis-i şerifin, bir kutsi hadisin, bir bölümünü hatırlatarak bugünkü sohbetimizi tamamlamış olalım. Diyor ki Kutsi hadiste, ey insanlar, ilkinizle sonuncunuza kadar, ilkinizden sonuncunuza kadar, en müttaki insanın kalbine sahip olsanız ve hep birlikte bana bu şekilde ibadet etseniz, bu bile benim mülküme hiçbir şey katmaz. İlkinizden sonuncunuza kadar. Hepiniz en günahkar insanın kalbi gibi bir kalbe sahip olsanız ve hepiniz bana isyan etseniz bu dahi benim mülkümden hiçbir şey azaltmaz. Celle Celaluhu ve la ilahe gayrû innehu ganiyun anil alemin o alemlere asla muhtaç olmayandır. Evet. Cenab-ı Allah bizi lütfundan her zaman için bir lahza dahi hem de bol bol lütuflarından, rahmetinden, ihsanından mahrum bırakmasın. Gazabından, ikabından, gafletten bizleri muhafaza buyursun. Amin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Anna Yasifun ve selamün alel musselin velhamdülillahi rabbil alemin.